Her millet aynı kelimeden farklı anlayışlara sahip olabiliyor. Aynı kelimeden farklı şeyler de anlayabiliyor. Ne yapmamız gerekir? Ciddi bir farklılık yok. Hatta temel kavramlarda hiç yok. Çok ilginçtir ki istatistik bilgiler var. Mesela Adem kelimesinden, iman kelimesinden, namus kelimesinden, ticaret kelimesinden hemen hemen bütün milletler ortak manalar alıyorlar. Ve bu kelimelerin gaybı, arketipi var. Yani kelimeler böyle kuru bir ses fonetiği değildir sadece. Nüanslar var ki o bir çeşitliliktir, bir zenginliktir. Ana farklar yok. Nitekim görüyoruz tufan hadisesi her millette var. Şekil ve şemailin detayı çok önemli değil. Mevlana bunu şöyle ifade ediyor. Üç kişi kavga ediyorlarmış. Ortada üzüm varmış. Birisi inep diyormuş, birisi üzüm diyormuş, birisi de engür diyormuş ve sırf sen niye inep diyorsun, öbürü niye engör diyorsun, öbürü niye üzüm diyorsun diye kavga ediyorlarmış. Ama hepsinin de dediği aynı noktaymış. Sadece üzüm hakikatiymiş. Hakikate inildiği zaman ihtilafın olmadığı, gerçeğin bir olduğu görülür. Hakikate inilmezse fonetik farklılıklar çıkar. Fonetik farklılıklar yüzünden kavgaya giriliyor. Onun için çok yazık oluyor. Çocuklar gibi. Yani birileri eften püften bir kavgaya tutuşursa o önemli değil. Eğer bugün milletler bazı fonetik kavramlar yüzünden kavga ediyorlarsa, öze inememekten, gerçeğe inememekten kavga ediyorlar. İnildiği zaman bakılacak ki, din de, iman da, kelimeler de, kavramlar da her şey evrenseldir. Gayb aleminin de hakikatleri var, sembol dünyasının da hakikatleri var ve hepsinin hakikatı bir hakikattir. Onun için Kur'an daima bu birliğe çağırıyor. Allah insanları seçip yaratmış. Farklı farklı yaratmış. Buna rağmen o farklılıkları zenginlik ürünü olsun diye, zenginlik kaynağı olsun diye onları birliğe de davet ediyor. Ticarete davet ediyor. Yani alışverişe davet ediyor.